Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Aziz kardeşlerim Allah'ın gönderdiği İslam Şahısların kadın erkek insanın yaşayacağı bir dindir. Bu din, yani İslam, meleklerin dini değildir. Hayvanatın da dini değildir. İnsanların dinidir. Cinlerin uygulaması gereken dindir. Dolayısıyla, İslam, dinimiz, insan üzerinde yansır. Din, insan üzerinde izlenebilir. Müslümanlık, göklerde, levh-i mahfuzda, yerin altında, Kabe'nin içinde, Medine sokaklarında değildir. İnsanların ortasındadır. Dolayısıyla insan nerede ise İslam'da orada olacağından insanın sosyal yapısı neyi gerektiriyorsa o sosyal yapı İslamca olmadığı sürece ortada Müslümanlık görülemez. Devlet insanoğlunun sosyal olarak bir arada kalabilmesi için nihayetinde insanlığın onca kavga, gürültü, katliam ve benzeri zararlardan sonra devlet insanın ulaşabildiği son sistemin adıdır. Önceleri bir araya gelindi, kabileler oluştu, yöresel güçler oluştu vesaire derken sonunda insanlık devlet isimli bir sisteme oluştu, ortaya çıktı. Böyle bir sistemle insan kendisini karşı karşıya buldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderildiği zamanda, insanlık devlet mefhumuna ulaşmıştı. Devlet nedir biliniyordu. Dünyada da devletler vardı. Meşhur Roma vardı. Pers İmparatorluğu vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke'de, peygamber olduğunu ilan ettiğinde, Mekkeliler, bir devlet sahibi değildiler ama, devlet gibi, idare ediyor ve ediliyorlardı. Peygamber aleyhisselam efendimizin, Mekke'deki mücadelesini, hepimiz biliyoruz. Müşrikler, peygamber aleyhisselam efendimizin, İnsan olarak çok seviyorlardı, güveniyorlardı ve iyiliğine şahitlik ediyorlardı. Hepimizin gayet iyi bildiği, hicret esnasında yanındaki emanetleri sahiplerine verme ile ilgili ayrıntıyı biliyoruz. Bu emanetler, onu öldürmek isteyen, Mekke'de görmek istemeyenlere aitti. Hem beğenmiyorlar, hem düşman görüyorlar, hem de filanca bilezik, filanca altın senin yanında dursun, düşmanlar bunu çalmasın benden diyorlardı. Güvenli insandı. Seviliyordu, sayılıyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sistemli bir Muhammed olmasına razı değillerdi. Çünkü Muhammed aleyhissalatu vesselam şahıs olarak istediği gibi ibadet etsin, şahıs olarak güvenli birisidir, şahıs olarak evinde ne yaparsa yapsın ama Mekke'nin sokaklarını Mekke'nin iklimini belirleyecek sistemi, yani devleti kurmasını kabul edemiyorlardı. Kendi açılarından haklıydılar. Kurulu bir düzenleri vardı. Devlet demek, senin düzenini de ona bağlamak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bildiğimiz gibi, Medine-i Münevvere'yi, devletinin merkezi olarak kurdu. Daha önce Yesrib olarak bilinen küçük bir beldeyken insanlığın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle kurulmuş en büyük medeniyeti olan İslam medeniyetinin merkezi haline geldi. Bildiğimiz İslam devleti Medine'de kuruldu. Kardeşlerim Medine-i Münevvere'de kurulan İslam Devleti 1450 seneye yakın bir zamandan beri yeryüzünde İslam Devleti'nin örneği olarak bilinir. Yani bir Müslüman uyur kalkar oturur yürür ama idealinde Medine vardır. Medine'de kurulu düzen vardır. Medine'deki devlet vardır. Biz Müslümanlar olarak yarın Rabbimizin huzurunda mümin kimse, iman ehli insanlar olarak dirilmeyi istediğimiz için, idealimiz Medine'de kurulu bulunan o devlet, ve o devletteki vatandaşlık idealidir. Bunun dışında ismi ne olursa olsun, sistemin adı ne olursa olsun, bizim veya başkasının kimin yaşadığı yer olursa olsun, yeryüzünde hiçbir sistem mümin olarak bizim kalbimizin huzur duyacağı bir sistem kıyamete kadar olmayacak. Biz sevgili peygamber aleyhisselam efendimizle kıyamet günü buluşmak ve onun şefaatinin kanatları altında cennete girmek isterken onun sistemi ve kurduğu devleti dışında bir yapıyı bize ait yen göremeyiz. Asla böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Mümin olmamız, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmamız, bunun karşısında kaya gibi sert bir engel çıkarır. Mecburiyetten kaynaklanan, çaresizliklerimizden sonuçlanan durumlar olabilir. Elbette Allah kalbimizden beğendiğimiz şeyle, mecburiyetten kaynaklanan sonuç arasında fark olduğunu biliyor mümin insan mecburiyetten dolayı domuz eti de yiyebilir mümin insan naçar kaldığı için eli cinayete de bulaşabilir ama kendi rızasıyla domuz eti yemez bilerek isteyerek cana kıymaz Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bin bir emek ve zahmetle kurduğu İslam devletini eh olsa da olur, olmasa da olur diye bir fantazi gibi görecek halimiz yoktur. Kur'an'ı ondan alacağız. Haccı ondan alacağız. Namazı ondan alacağız. Orucu ondan alacağız cennet umudunu o verecek, cehennemden o kurtaracak, ama canlar feda ederek, sevgili amcasının parçalanmış cesetleriyle kurduğu, devlete gelince, onun olmasa da olur boyutu, düşünülebilir mi hiç? Namazda hangi Muhammed aleyhisselam idiyse, kurduğu devlette de oydu. Mümin olarak biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi olduğu gibi kabul ettik. Namazı güzel, zekatı zor mu diyeceğiz? Haccı çok tatlı, cihadı çetin mi diyeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başımız, gözümüz, canımız, ruhumuz, hayatımız, kanımız, damarımızdır bizim. O mescit kurduysa mescit Müslümanıyız. O cihad ettiyse inşallah cihad müminleriyiz. O hac ettiyse, hac bizim işimiz. O devlet kurdu ve adına İslam devleti dediyse biz İslam devleti mensuplarıyız. Çaresizliğimiz, beceriksizliğimiz, Allah'ın kaderinde başka şeylerin önümüzde bulunma zamanında yaşıyor olmamız ayrı bir mesele. Ama zihinlerimizi, hayallerimizi süsleyen şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sidir. Hatta da, devlet modelinde de. Hacca giderken tatlı Medine sokakları, oturduğumuz zaman, filan bürokratik yapı olamaz bizde. Bu çelişkiyi imanımız kabul etmez. Müminiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tepeden tırnağa kadar olduğu gibi kabul ettik. Eh o Resulullah olarak Resulullah kimliğiyle Kureyş'ten filanca adam kimliğiyle değil Resulullah kimliğiyle sallallahu aleyhi ve sellem bir devletin başına geçtiyse namazda olduğu gibi devlet anlayışında da Karşımızda Resulullah var demektir. Kardeşlerim Medine'ye hicret buyurduğunda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine'de insanlar yaşıyorlardı. Hem putperest Araplar yaşıyordu hem de e, Yahudi insanlar yaşıyorlardı. Yahudiler de oranın çarşı pazarına mesairesine hakimdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 500 kadar aileyle Oraya hicret ettikten sonra ortaya bir sorun çıktı. Yani birdenbire nüfus üçe bölünmüş oldu. Yahudiler vardı, işte Araplar vardı. Bir de Mekke'den müminler geldiler. Bu oradaki Evs ve Hazreç isimli iki büyük kabilede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geçince yani iman edip ensar dediğimiz büyük kadro olunca Yahudiler bir tür Kenara itilmiş oldular. ikinci sınıf ya da ikinci çeşit vatandaş gibi kaldılar. Ne olacak bizi burada ne yapıyorsunuz? Bizi itecek misiniz, kovacak mısınız gibi endişeye kapıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz oturalım bir anlaşma yapalım diye onlara teklifte bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu teklifini kabul ettiler. Hep beraber... Medine'de yaşayan Ensar yani Evs ve Hazret kabilesi Mekke'den hicret eden Muhacirler Ve orada daha önce Yaşayan Yahudiler Toplandılar Toplu bir anlaşma Medine anlaşması Denen bir anlaşma yapıldı Bu tarihi Boyutu şu anda bizim Ele alacağımız bir konu değil Ama çok önemli bir bölüm O anlaşmada yani Medine'yi devletleştiren o ilk vatandaşlık statüsünü belirleyen anlaşmanın altında yazan madde çok önemli Medine anlaşmasını yürütmekle Muhammed sorumludur sallallahu aleyhi ve sellem bu neyi gösteriyor 1450 sene önceki Yahudiler bile bundan sonra dünyadaki her söz ancak Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür diye kabul etmişlerdi. Başka türlü zaten devlet olmanın bir manası yok. Öbür türlü hicret etmenin, Medine'yi devletleştirmenin bir gereği yoktu. Aziz kardeşlerim, çok hızlı bir şekilde bir hakikati daha hatırlamamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhunu Rabbine teslim edip bu dünyadan, ayrıldığı zaman hepinizin bildiği çok önemli bir olay var. Bir gün sabah 8 9 sıralarında veya 10 gibi işte sabahın erken saatlerinde ruhunu teslim etti. asabe Kiram, başta Ebubekir olmak üzere radıyallahu anhum cem'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i analarından, babalarından, eşlerinden, bütün dünyadan çok daha fazla sevdiklerine Allah şahit, Kur'an şahit, dünyada hiçbir şeyi Resulullah'a değiştirmeyecek kadar, sallallahu aleyhi ve sellem, onu sevdiklerine şahit oldukları halde, gözlerinin önündeki o mübarek nur kümesi olan cesedi bırakıp, Medine-i Münevvere'nin o günkü şehrinin az dışına çıkarak, Yeni liderimiz kim olacak? Bunu saatlerce konuştular. Öğle namazına kadar bu işi hallettiler. Yeni lideri olarak, Ümmeti Muhammed'in başına, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı geçirdiler. Ondan sonra da gelip, Şimdi Resulullah'ın cenazesiyle ilgilenelim dediler. Çünkü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Onlara, mübarek cesedinden önce devletini getirmişti. Cesedi ortadan kalktı, ruhunu teslim etti diye, mübarek bedeni aramızda değil diye, devletini de savurup, devletini tehlikeye düşürecek bir hataya düşmemeye çalıştılar. Şimdi biz Resulullah deyince, sallallahu aleyhi ve sellem sadece onun mübarek cesedinin bulunduğu kabri şerifini hatırlıyor olabiliriz bu bizim müslümanlığımızın seviyesini gösterir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifi orada Allah'ın izniyle de mübarek cesedi sanki dün aramızdayı gibi taptaze oradadır buna böyle iman ediyoruz devleti nerede? minarelerinden eşhedü enne Muhammeden Resulullah sesi yükseliyor ama o ses nereye gidiyor göklere mi yükseliyor apartmanların içine mi giriyor sorusunun cevabı var nerede biz ümmeti Muhammed olarak tatlı bir peygamber hatırası mı yaşamalıyız peygamber aleyhisselam efendimizin mirasını mı yaşamalıyız hatıra yaşamakla dindarlık olmuyor ah güzeldi, vah güzeldi, tatlıydı demekle dindarlık olmuyor. İslam kesinlikle sosyal yapının en üst noktasına hakim olmalıdır ki, İslam diye bir din hayatın içinde bulunsun. Bu eğer insanlığın işte devlet dediği bir sistemse İslam devlettir. Eğer mesela Birleşmiş Milletler ise son nokta, Yarın öyle bir hal oldu ki insanlar devletlerden vazgeçtiler. Birleşmiş Milletler'e yönetim devredildi diyelim. Böyle bir sistem ki ne olacağı belli değil. Her gün bir şey çıkıyor çünkü. O zaman İslam Birleşmiş Milletler demektir. Orada olmalıdır. İslam en üstte olacak ki mümin Allah'ın kelamını yüceltmiş olsun. Bu hakikatleri Hepimiz alel beyan biliyoruz. Bunları uzun uzun tekrar etmeme gerek yok. Kardeşlerim bir sorunun cevabını bulalım. Bir devletin İslam devleti olması veya olmaması, bir yörenin İslam toprağı olması veya olmaması nasıl anlaşılacak? Mesela bayrağında kelimeyi tevhid mi bulunacak? Mesela vatandaşların nüfus kağıtlarında besmele mi yazması lazım? Hayır, böyle bir şey yok. Allah bir yörenin, toprağın, bir halk kitlesinin İslam üzere olup olmadığını, yani devlet dediğimiz şeyin İslam ismiyle müsemma olup olmadığını görmek için kağıt üzerinde besmeleyle başlıyormuş. İşte her evde musaf varmış. Hacca giderken çok ciddi uğurlamalar yapıyorlarmış. Bunlar İslam göstergeleri değil. Allah yeryüzünde sözünün geçerli olmasını istiyor. İslam devleti Allah'tan başkasının konuşmadığı devlet demektir. İslam toplumu da Allah'ın sözünün en üstün tutulduğu toplum demektir. Müslümanlar da Allah'tan başkasına secde etmeyen insanlar demektir. Bir İslam devleti, başındaki halifenin, işte filan Harun Reşid'in sakallı olmasıyla ölçülemez. Bir İslam devleti, işte insanların çok rahat namaz kılmasıyla ölçülebilecek İslam devleti değildir. Namaza hürriyet vermek, hacca hürriyet sağlamak, herhangi bir şekilde insanların zekat vermesine engel olmamak, İslam devleti olmayı gerektirmiyor. Allah'ın yeryüzünde, İslam devleti diye izlediği, arşından izlediği sistem, her şeyden evvel, bir, Allah'a şirk koşulmayan yer demektir. Allah'tan başka ilahların bulunmadığı toplum demektir. Kalplerde Allah'tan başkasının, ekbar ekber, en büyük diye anılmadığı, en büyük son nihai güçün Allah olarak bilindiği toplum demektir. Bir. iki Allah'ın haramlarının alenen bulunamadığı toplum demektir. Başta zina, insan öldürmek, kumar, fuhuş, faiz, alkol, sihir büyü, bu tip Allah'ın yasak ettiği şeylerin, hiçbir şekilde o toplumda revaç bulamadığı, insanlar arasında izlenemediği toplum, İslam toplumudur. Öyle bir devlet, İslam devletidir. Faiz varsa, minareler İslam devleti yapamaz. Zinanın önünde engel yoksa, zina, hürriyetler arasında sayılıyorsa, devlet için İslam kelimesi yapmacıktır. İnsanlar fal, büyü, sihir ve benzeri haramları istedikleri gibi kullanabiliyorlarsa, hiçbir iddia İslam devletinin içini dolduramaz. Çünkü dedik ki, İslam devleti Allah'a şirk koşulmayan, ve haramların alenen işlenemediği yerdir. Kanunların faizi suç saydığı, zinayı recm cezası ile cezalandırdığı, alkolün büyük cinayetler arasında sayıldığı, tıp ve eczacılık dışında bir yerde kullanılamadığı toplum, İslam toplumudur. Böyle bir devlette de İslam devletidir. Kardeşlerim, Üçüncü madde olarak da, İslam devleti, Allah'a kulluğun yapıldığı, ve bunun garanti altına alındığı yerdir. Kur'an okumaktan, namaz kılmak, oruç ve benzeri Allah neyi emrettiyse, bu işlerin yapıldığı, yani bu ibadetlerin rahat bir şekilde yapıldığı, ve siyasi gücün bunları teminat altına aldığı yer demektir. Ve, ve, İslam devleti dışarıya karşı kendisini koruyan, dışarıya da İslam'ı ihraç eden yapının adıdır. Bu dört şey sağlandığı zaman, İslam devleti olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, Mekke'den Medine'ye hicret buyurduğunda bu dört şeyi sağladı. Allah'tan başka ilah yoktur dedi. İki, asla alkol yok, faiz yok, zina yok, kumar yok, sihir yok, haramlar haram dedi. Herkes namaz kılacak, herkes oruç tutacak, herkes çoluk çocuğunun rızkını Allah'ın emri olduğu için temin edecek dedi. Dördüncü hakikat olarak da, dışarıdan müşrikler saldırdığında, hendek kazdılar Medine'nin etrafına. Ve ashabını, İslam'ı ihraç etmek için dünyaya seferberlikle görevlendirdi. Bu dört şey gerçekleştiği için Medine, İslam devleti oldu. 124 bin peygamberin, 124 binincisi olarak bunu gerçekleştirdiği için zaten, sonuncusu oldu peygamberlerin. Bunun için Allah, İslam devleti kurulduğu için Medine'de, bunu gördüğü için Allah arşında, El yevme ekmeltü lekum dínekum buyurdu. Şimdi din tamam dedi. Ama Musa aleyhisselamın elinde Allah'ın dini tamamlanamamıştı. İsa aleyhisselamın elinde tamamlanamamıştı. Salih aleyhisselamın elinde tamamlanamamıştı. Nuh aleyhisselamın elinde eksik kalmıştı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka hiç kimseye İlah olarak tapınılamayacak bir yer kurdu. Haramların haram olduğu ve devletin teminatı altında haramlıklarının garanti edildiği bir yer oluşturdu. Namazın, hayatın en önemli parçası olduğu, ibadetlerin çok rahat, huzur içinde yapıldığı bir şehir kurdu. Ve İslam'ı dışarı ihraç eden, Dışarıdan küfrü sokmayacak sınırların kurulduğu bir devlet kurdu. O zaman Allah, "Tamam, gaye gerçekleşti. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Şimdi dininiz tamam oldu. Sen de ey peygamber, artık tesbih hayatını yap, istiğfarını yap, Rabbine dönmeye hazır ol." diye talimat verildi. İslam devleti bu. Bu İslam devletinden A, B, D, D filan insan sayısı kadar. Biz ne kadar mesulüz? Bir Müslüman olarak şimdi böyle bir İslam devletinin varlığı veya yokluğu beni ilgilendiriyor mu? Elbette. Hac, oruç beni ne kadar ilgilendiriyorsa, bir Müslüman olarak Kur'an beni ne kadar ilgilendiriyorsa, Kur'an'ın devletleşmesi de beni o kadar ilgilendiriyor. Rica minnet, Hacca gitmekle devlet teminatı arasında hacca gitmek arasında fark yok mu? Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti sadece Kur'an değil. Sadece hac değil. Devleti de onun emanetiydi. Bu emaneti korumak bütün müminlerin elbette nihai görevi. En büyük görevi. Peki bir Müslüman olarak, tek kaldığım bir dünyada, ben bu görevi yapamazsam ne ederim? Namazda ne yapıyorsam öyle yaparım. Çok basit. Allah'ın en büyük emri namaz. Ayakta, kıraatiyle, rükû ile, secdesiyle yapılacak buyuruyor Allah. Ayağım ağrıyor, oturarak kıl diyor. Hiç oturacak takatim yok, yaslan da kıl diyor. Yaslanamıyorum, Yatıver diyor. Yattım fena inliyorum, başını salla yeter diyor. Başımı sallayacak halim kalmadı, için kaynasın yeter diyor o zaman. Namaz en büyük emri, en büyük açık aleni kıyamete kadar her Müslümanın anlayacağı emri, bunu bile Allah yatarak kılandan bile kabul ediyor. Çünkü mümini çaresiz bırakmak istemiyor Allah. Ama, ama, çare aramayan müminden de razı olmuyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'de oluşturduğu devletinden ben ne kadar mesulüm, e ne kadar imanın varsa o kadar, ne kadar taketin varsa o kadar. E ben tek başıma devlet ilan edebilir miyim? Ödemezsin. E e ne yapacağım o zaman? Allah'a ne yapabileceğini göstereceksin Neler yapamayacağını Allah biliyor zaten Önemli olan İslam devleti kurmak değildir Sümeyye radıyallahu anha da İslam devleti göremeden gitti Mekke'de Ama kıyamet günü İslam devletinin sancağı altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti toplandığında O devleti hiç görmeden Rabbine kavuşan Sümeyye en ön safta duracak Mühim olan devlet kurmak sonra o devletten bakanlık kapmak değildir. Mühim olan Allah rızası için o gayretin içinde olmaktır. Allah içimizdeki fokur fokur kaynayan heyecanı görsün, şu dünyada da bin sene İslam'ın devleti olmasın, hiçbir zararı yok. İslam'ın devleti olacak da, biz de o devletin tembelleri olarak anlayacağız, Lazım değil, devleti de olmasın yeter ki Allah bizi heyecanlı görsün, samimi görsün. Biz İslam devletimiz olmasa dinimizi kaybetmeyiz. Ama İslam'ın devleti olur da biz heyecanımızı kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Önemli olan mümin olarak sabahleyin kalktığımda, akşam yattığımda içimdeki heyecanı meleklerin nasıl not ettiği çok önemlidir. İslam'ın devletinin oluşması için şu anda olgunlaşma süreci henüz gelmemiş olabilir. Henüz Müslümanların bir devlet sahibi olabilecekleri, Allah'ın adının anıldığı ve Allah'ın adının yüceltilmesi için çalışan bir devlet imkanı olmayabilir Müslümanların. Ama Allah beni niye devletiniz yoktudan önce, sen neredeydin diye muhasebe edecek. Çünkü namaz, daha aktif bir emri olduğu halde, devlet gibi çok uzun bir alanı işgal eden bir yapının ötesinde, küçücük bir seccadeyi işgal edecek bir namaz, ki 24 saat benim görevim bu, bunda bile Allah, zor şartlara karşı bana açılımlar getiriyor. Toleranslar yapıyor. Yatarak kıl, zararı yok. Uzat ayağını kıl diyor. E kıbleye ayak uzatmak mekruh, hastaya uzan, yat, kıl diyor. Yeter ki sen namaz modunda bulun. Yeter ki namaz heyecanın kaybolmasın diyor. İslam bu. Devletinde de böyle, namazında da böyle, zekatında da böyle. Ha, sahabeyi hatırlıyoruz değil mi? Herkes, Çuval çuval sadaka getiriyor, avuç avuç para getiriyor, bakmış verecek hiçbir şey yok. Evinde yiyecek yok, verecek yedek bir elbisesi yok. Gelmiş ya Resulallah demiş, herkes sadaka veriyor. Herkesin bir şeysi var, üstümdeki çuldan başka hiçbir şeyim yok. Sadaka verecek bir şeyim yok ama sadaka vermeye de imreniyorum. Bana hakaret eden kim varsa sadaka olarak ona hakkımı helal ettim demiş çaresizlik yok kardeşim hiçbir şey yapamıyorsan bir mümine hakkını helal ediyorsun kim bana hakaret ettiyse hak mı hak bunun bir bedeli var mı kıyamet günü var helal ettim onu gitti al işte sadaka kapısı çaresizlik yok çaresizlik diye uyuklamak var İslam'ın devleti olmayabilir İslam'ın halifesi bulunmayabilir Müslümanlar olarak biz Tamamen pasif bir hayata mahkum edilebiliriz coğrafyada. Ama kardeşlerim kıyamet günü her birimiz Ömer bin Hattab gibi, Osman İbni Affan gibi büyük bir devlet yöneticisi olarak dirilme imkanına sahibiz. Her mümin İslam devletinin başı olarak dirilebilir kıyamet günü. Nasıl biliyor musunuz? Şu Allah'a şirk koşmamak. Haramları sınırlardan içeri sokmamak Allah'ın emirlerini sınırların içinde kanun gücüyle uygulamak Ve İslam'ı dışarı ihraç edip Dışarıdan şirk ithal etmeme politikasını güttüğün her yer İslam devletidir Bunun için Kars'tan Edirne'ye Kore'den Vietnam'a kadar bir sınır çizmen gerekmiyor bir müteahhitle anlaşıp, dört duvar çizdirdin, adına ev dedin mi, kapısına da İslam devleti yazabilirsin. Bu dört şey orada gerçekleşir çünkü. Erkekle kadın anlaşıp, biz Allah'ı son söz sahibi yapacağız bu evde. Tamam. Misafir olarak bile, Allah'a şirk koşanı bu eve sokmayacağız. Tamam. Rabbimize hiçbir isyan yapılmayacak bu evde tamam. Ne emrettiyse Allah yerine getireceğiz tamam. Ve sen kadınlar arasında ben erkekler arasında bu devletin nüvesini çekirdeklerini yayacağız tamam mı tamam. Söz mü söz buyurun İslam devleti. Bu İslam devleti işte. Herhangi birimiz kıyamet günü sen Ömer bin Hattab gibi niye İslam devleti olup da Konstantiniyye'ye ordular göndermedin diye hesaba çekilmeyiz. Ömer bin Hattab Ebu Bekir'den devralmıştı. Bana enkazdan başka bir şey devredilmedi ki. Camilere bile bizim müzeye dönüştürülmüş bir şey devraldım ben. Ben komada aldım her şeyi devir. Diyebilirim kıyamet günü. Ama bir Müslüman evini, ailesini neden İslam devleti haline dönüştürmediğini anlatamaz kıyamet günü. Kaynanam çok karışıyordu ya Rabbi. Mi diyeceksin? Ne diyeceğiz? Bizim ev çok deniz kenarıydı, dolayısıyla çok güneş alıyordu, çok güneş aldığı için sabah namazına kalkamıyorduk mu diyeceğiz? Kardeşlerim, bütün dünya birleşip, bizi imha etmeye kalksa, bir karı koca, Rableriyle evlerinde baş başa, şehit olup giderler, İslam devletinin başı ve yardımcısı olarak Allah'a giderler. Yıkılamaz İslam devletidir aile. Bunun için şeytan, ta Adem aleyhisselamdan beri, Abbasi devletini yıkmaya uğraşmadan önce, Ümevi devletini yıkmaya uğraşmadan önce, Adem'in ailesini yıkmaya çalıştı. Bunun için şeytan, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu İslam devletini yıkamayacağını anlayınca, münafıkların, fiskosların işe yaramadığını anlayınca, Resulullah'ın evini yıkmaya çalıştı. Aişe'sine iftira ettirtti. Kadınlarını gıdıklamak istedi. Bunun için Tahrim suresi indi. Medine devletini sarsamayacağını anlayınca, Resulullah'ın küçük lokal devletini sarsmak istedi. Ve sarstı da. Huzuru kaçmış, neşesi yıkılmış bir peygamber olarak Mescid'e göndertti onu. Biz gerçekleri görmek zorundayız kardeşler. Vay be! Başında şimdi Selahattin Eyyubi olacak da Haçlıları tek mesinle Akdeniz'e atacaksın. Eh be! Ne İslam be! Bu hayaldir. İşten dönerken nere gidiyorsun sorusuna biz devlet başıyız kardeşim. Devletimize gidiyoruz. Diyen mümininki gerçektir. Her mümin evini Allah'tan başkasının sözü geçmeyen bir yer olarak ispat ettiği zaman, İslam devleti kurmuştur. Bu İslam devletlerinden binler on binler olunca da, büyük bir İslam devleti de kurmuş oluruz. Ama, evleri, İslam'a teslim edemeyip, caddeleri, İslamlaştırma mücadelemiz, Kış günü evi ısıtma yerine boş tarlaları ısıtmak kadar zor bir hayaldir. 13 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce ashabının evlerinde devlet kurdu. Haydi hicrete deyince şey e, ya Resulallah bizim hanım doğum yapacaktı ben bir ay sonra gitsem olur mu diyen olmadı. Yolda doğum yaptı hanımları Ama bizim hanım doğum yapacaktı demediler Çünkü Asıl devleti kurdular Kale güçlendi Medine'de devlet iki günlük işti Musab gitti kurdu geldi zaten Çatısından Başlanmaz ev yapılmaya Temellerinden başlanır okullardan filan değil analardan başlanır analar okul olur ondan sonra binalar yapılıp çocuklara bir şeyler öğretmek için o binalara çocuklar gönderilebilir şeytanın kurulmasını istemediği asıl İslam devleti yuvalarımızdır bunun için düğünden başlıyor şey biz çok İslamca düğün yapacağız ama e düğün biraz da genççe olsun. Hani gençlerin de gönlük almasın. Hani tıpkı ne gibi? Krediyle faizle ev almak gibi. Evi kıbleye uygun yapmışlar ama krediyle almışlar evi. Mübarek bir de kıble odası da yapmışlar ama banka parasıyla alınmış. Gibi. Aziz kardeşlerim, ben Ömer bin Hattab radıyallahu anh, bir sabah namazını kıldırırken devletimizin, İslam'ın başı olan Ömer, sabah namazını kıldırılırken şehit edildiğinin hesabını vermeyeceğim kıyamet gün. Bunu bana Allah sormayacak. Ama kendi devletim olan, söz sultanlığımın bulunduğu evimdeki her cinayeti, her kılınmayan sabah namazını bana soracak. Ömer'in namazı yarım kalmıştı, niye kıldırtmadın demeyecek. Çünkü ben, benim evimin sultanıyım. Bu gerçek. Dernekler kurmadan, vakıflar kurmadan, siyasete dalıp, İslam'ı dünyaya hakim kılmadan önce, evlerimizin sultanları olmak zorundayız. Evde, gönüller sultanı oldun mu? Evde Allah'ı son sözü söyleyen güç haline getirdin mi? Evde bunu Resulullah sevmezdi deyince çöp kutusuna en iyi pastayı bile atabildin mi? O gün sen muhteşem bir devlet kurdun. Açılışı, töreni filan yapılmasına gerek yok. Açılışını melekler yapmıştır merak etme. Zor olan bu, Asıl olan da bu. Ama gel gör ki, Evlerimizi melekler kuracak, Biz de meleklerin hayran olacağı İslam devleti kuracağız diye bekliyoruz. Halbuki 13 sene Mekke'de önce o evler kurulmuştu. Hani delikanlıyı hatırlıyor musunuz? Anası açlık grevine gidiyorum, Öleceğim sen Muhammed'i bırakacaksın. Eğer bırakmazsan ben de öleceğim demişti. Saatte de ne demişti ona? Boşuna acından ölme ana demişti. Muhammed'i bırakmam ben. <gülüyor> Ev devletleşmiş. Medine'de devlet kurmak kolay ondan sonra. Kardeşlerim, her birimiz, Elbette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Medine'sinden yönetilmeyi hayal ederiz. İnşallah da, şu fani dünyada, gözlerimizi kapatmadan bunu da görürüz. Ama, bunun zamanı çok önemli değil, kaç senedir, ev kirası veriyoruz. Kaç senelik evliyiz? Bu, bu, avucumuzun içindeki bir devlet. Bu devletin içinden yetişenler, büyük büyük devletler kuracaklar. Allah'ın izniyle. Bunun için biz, filanca ile filanca evlendi demeyi bırakalım. Çocuğumuzu evlendirdik demeyelim artık. Ne diyelim? Çocuğumuza bir İslam devleti kurduk diye. Ama içinde alkol bulunan bir İslam devleti olmasın. Akraba ziyareti numarası ile haramlık selamlığın bulunmadığı kadın erkek bir arada oturulan bir İslam devleti olmaz. Biz Güney Afrika'dan Kuzey Kutbu'na kadar söz geçiremediğimiz için Rabbimize karşı mahcubuz. Özrümüz de büyük ihtimalle kabul edilecek. Ne edebilirim ki ben? Vizesiz zaten bir yere gidemiyorum. Ama yüz metrekare bir dairenin içinde bile Allah'ı konuşturamadığımın hesabı çok zordur. Kur'an devletini yüz metrekarenin içinde bile kuramamış bir Müslüman olmak istemiyoruz biz. Sokaklarda insanların verdiği tavizler dikkatimizi çekiyor ama kendi evimizde verdiğimiz tavizler niye dikkatimizi çekmiyor diye sorar melekler bize. Mümin Allah'ın sözü son söz olsun diye uğraşır. Yani daha başkası konuşmasın Allah konuşsun. Bunu filan toplantıda uygulayamayabilir. Gücü yetmez. Terörist olması da gerekmez. Ama evler, hiç kimsenin kimseye engel olamadığı yerlerdir. Elbette bu, ta ev protokolü yapılırken, nikah masasında konuşulmalıdır. Evleniyoruz ama, bu devletin başı benim, yürütme sorumlusu sensin, çocuklarımızı da bakan filan yapacağız inşallah, diye, diye, baştan planlamak lazım kardeşlerim bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sırrı bize öğretmek için ne buyuruyor sizden biriniz Ramazan dışında bir oruca niyet ettiği zaman bir düğüne giderse düğün sahibi yemek getirince orucunu bozsun düğünün neşesine katılsın neden? Çünkü sen bunu A ile B'nin düğünü olarak görüyorsun. Resulullah öyle görmüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir İslam devleti olarak görüyor. Kardeşim, İslam'ın devleti kuruluyor. Sen oruçluyum diye burada yemek yemiyorsun. Devlet kuruluyor devlet. Şeytanın kafasına balyoz gibi inecek bu devlet. Bu evde Allah denecek. Haramların kapısından içeri giremeyeceği bir ev bu. Bu evin sınırları içerisinde Allah'tan başkasının sözü geçmiyor. Medine İslam Devleti işte. Medine İslam Devleti. Medine'de İslam Devleti'nin özelliği neydi? Müşrikler, söz sahibi değildiler çocuklar Allah korkusuyla yetiştiriliyordu alkol yoktu zina yoktu göz zinası da yoktu hiçbir şey yoktu Allah ne derse o vardı şimdi o büyük Medine toprağını hurma bahçelerini küçültüp yüz metrekare bir maket ev yapmayayım ki ben diyecek miyim ki 100 metrekarelik yerleri yönetmem biz soylu bir aile çocuğuyuz en az bir 500 milyon dönüm olsun falan. öyle mi diyeceksin şimdi önce burada horuzluğunu görelim senin büyük çiftlik buluruz sana ondan sonra zaten Allah senin önünü açacak şu 100 metrekarede sen Allah'ı konuşturabilirsen Allah buyurdu ki Rasulullah buyurdu ki dedikten sonra sen eşin çocuklarından biri şey bizim komşularda demiştik diye Allah'a cevap veriyorlar mı sizin evde? Ama o, o o o o başka diyen var mı? İşte o ne biliyor musun? Hani Rasulullah dedi ki Allah dedi ki den sonra şey. Filanca da demiş ki diye var ya işte var diye bir Abdullah ibn Ubeyy bin Selül Munafik, Rasulullah dedi ki dindiği bir Medine'de şey ama bizim babalarımız böyle dememişti diyordu munafık Medine'de de munafıklık vardı. Senin evinde de hala güçlü bir kadro oluşmamış nifak var. Allah buyurdudan sonra komşu da buyuru veriyor sizin evde. O da bir şeyler söylüyor. Hala zekatı verilip verilmediği belli olmayan paradan var çekmecelerde. Korsan para var. Aklanmamış paralar var hala. Kardeşlerim, bizi Rabbimiz çaresiz bırakmıyor. Namazı ayakta kılamıyorsanız, gelin oturarak kılın diyor oturarak kılamıyorsan yatın kılın diyor, çaresiz kalmayın diyor, oruç tutamıyorsan, başın döndüyse, tansiyonun düştüyse, bozuver orucunu sonra kaza edersin diyor, Resulullah'ın kurduğu aleyhissalatu vesselam, İslam devletini sen kuramıyorsan yaşadığın yerlerde, bari köyünde kur diyor, tıpkı ayakta kılamıyorsan oturarak kıl dediği gibi, köyde de sözüm geçmiyor Rabbi diyorsan, e yatarak kıl der gibi evinde kur bari diyor. E bizim evde de sözümüz geçmiyor Rabbi dersen, o zaman meleklerin ne soracağını tahmin edersin. Onu herkes tahmin eder ne soracaklar. Bir insan kirasını ödediği, elektrik ve su parasını ödediği, evinde nasıl sözü geçmez. Biz çocuklarımıza düğün mühün yapmayız. Biz çocuklarımızı evlendirdik, mevlendirdik yok artık. Çocuklarımıza devlet kurduk, başkanlık serfikalarını verdik ellerine. Düğün o demek. Birbirimizin düğününe yeni devletin hayırlı olsun diye gideriz. Allah bu devletinize cihat şerefi nasip etsin demek için gideriz. Allah devletinizin sancağını düşürmesin demek için gideriz. Düğüne bu mantıkla bakıyoruz. Kız vermek yok bizde. Damat seçmek yok. Onun yerine ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurduğu devlet gibi devletler kurmak var. En büyük devletimiz için küçük küçük devletler kurmak var. Damat mahmat değil, musab seçtik biz. Gelin melin yok, nesibe hanım seçtik biz. Peki, bu kurduğumuz küçük apartman evlerde, apartman devletlerinde, daire devletlerinde, sorun olmayacak mı? Şimdi biz böyle İslam devleti kurduk. ve tabi elbette erkek devletin başı. Öbürü de icra kurulu başkanı filan. Böyle anlaştık. Hiç sorun olmayacak mı? Asıl sorun orada olacak zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinde sorunlar olmadı mı? Meleklerle ortak kurulan Medine dert küpü olduğu günler olmadı mı? Olacak elbette. Bizim devletimiz Olursa İslam devleti olarak evi kurarsak çocuklarımız kavga etmez mi? Çok ederler hem de. Yani e İslam devletiydi. Cennette değil ama dünyada İslam devleti bu. Asab-ı Keram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde kavga ettiler. Ondan daha büyük devlet kurmayacaksın ki sen. Seninki maket zaten, küçük bir devlet. O orada çocuklar çok daha fazla kavga ederler. Orada bakanlar arası üst yetkili, alt yetkili kavgası daha çok olur. Neden? Orada çünkü asıl sermaye. Enerji piyasası oradan yürütülüyor. Şeytan orayı hiç rahat bırakmayacak. Fakirliği, hastalığı, iç sürtüşmeleri sık sık deneyecek. Birini deneyecek, baktı tutmadı, öbürünü deneyecek. Medine'ye yaptığı gibi. Dışarıdan saldırttı, içerikten huzursuzluk çıkarttı, kıtlık oldu, hastalık oldu, evlerde sorunlar oldu. Başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Şöyle bir akşam yaslanıp, bir kahve içelim, hani biz öyle diyoruz ya, keyfi göstermek için, bir kahve içelim diyecek vakit bulamadılar hiç. Dertleri, nöbet değiştirecek kadar, sık sık böyle, birbirine kovalar gibi gördüler karşılarında ama bıkmadılar çünkü asıl mutluluk diyarı cennete gittiklerini buranın bir göçebe yeri olduğunu biliyorlardı kursak kursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'si kadar mübarek ve güzel yerler kurarız oradaki dertleri de saysak bir saat geçer sadece isimlerini saysak bir saat olur dert Dünya dert diyarıdır. Mümin de dertlere tahammül etmeye söz vermiş insandır. Yuvalarımız İslam devleti olur Allah'ın izniyle. Ama İslam devleti kararı verdik. Çok güzel de dualar yaptık. Çok güzel hazırlıklar yaptık. Evlerimizin de duvarlarına ayetel kürsüler filan da astık hacca gidenlerden güzel seccadeler de aldık evimiz İslam devleti şimdi. Zemzem de hatıra bekletiyoruz bir kavanozda çok güzel dursun zemzem değerli Hurma da muhakkak bulunuyor hani Medine devletinin şubesiyiz ya biz ee hastalık gelecek akraba arası sıkıntı o hiç eksik olmayacak peki devletimizin başı ve icra kurulu başkanı arasında sorunlar olacak mı o gün Kapıyı açıp Bismillahirrahmanirrahim açılış töreninden sonra başlayacak. E hani biz İslam devletiydik? Biz huzur evi kurmadık. İslam devleti kurduk. İslam devleti. Bu devlette cihat var kardeşim. Müşriklerden kaçtı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'de devlet kurdu. Mekke'de 5-600 tane müşrikti hepsi. Bütün dünya müşriklerini karşısında buldu. Bizim devletimiz huzur devleti değil, cihat devletidir. Yeri gelecek, fakirliğe karşı nefis cihadı yapacağız. Yeri gelecek, sıkıntılara karşı cihat edeceğiz. Yeri gelecek, komşuların taarruzuna karşı müdafaa cihadı yapacağız. Yeri gelecek, seferberliğe çıkacağız. Huzurumuz cennette olacak inşallah. O güne kadar acele etmiyoruz. O güne kadar boş boğazlık yapmıyoruz. Kardeşlerim, bu ümmet hiçbir zaman çaresiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine'si filanca güçlerin işgal altında olabilir. Evimizin bir köşesini Medine'ye çeviririz. Sokaklar utanılarak yürünecek yerler haline gelebilir. Evimizin koridorunu sokaklaştırırız. Sokak lambası bile takarız böyle sokağa benzesin diye. Orada tur atarız. Sokağa çıkamıyorsam evimin koridorunda yürürüm. Bütün dünya küfre kaymış olabilir. Benim dünyam evimden ibaret oldukça bana kimse bir şey yapamaz. Evime hükümran olamadığım sürece de hiçbir devlet benim değildir zaten. Çünkü devlet akşam ışığını söndürüp yattığın yerdir. Akşam ışığını söndürüp güvenle uyuyamadıktan sonra, günahlardan arınmış bir yatağa girmedikten sonra, Sofrasında yüzde yüz Allah'ın helal ettiği nimetlerin bulunduğu bir mutfağa girmedikten sonra, Medine-i Münevvere'nin içinde yaşasan ne olur? Münafıkların başı Abdullah İbni Übey, Medine'de yaşıyordu. Ebu Cehil'de Kabe'ye 20 metre kala bir evde oturuyordu. Yer önemli değil, yeri İslamlaştırmak önemli. Kış bastırmış olabilir, Fırtınalar camı açamayacak kadar yoğun olabilir. Camlarını kapılarını kapattığım, iyice kilitlediğim bir evi küçük bir sobayla ısıtabilirim. Dışarıda don, fırtına, her şey aleyhime, kendi mülkümde lehime olur. Ben Rabbime gittiğim zamanda, bu kadar becerebildim, Diyebilirim. Becerebileceğim şeyi becermemişken, e biz ya Rabbi Afrika'ya işte gidecektik ama, gidememiştik diye bir mazeret olmaz kıyamet günü. Kardeşlerim, biz, İslam devleti ister bir Müslümanız. Böyle bulduk Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Devletinin başındayken gitti aramızdan. O devlete, Bin sene ömrümüz olsa ulaşmak için gayret edeceğiz inşallah. Ama ona ulaşana kadar da o devletin maketlerini kurmak zorundayız. Çünkü önce onun hesabını vereceğiz. <gülüyor> Evlerimizi İslam'ın devleti haline getirip getiremediğimizi düşündükten sonra çok yapacağımız iş olduğunu da anlamış olacağız. Vessallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alamin